Kur'an-ı beyanın insanın nefsi ve haleti ruhiyesi açısından izahı o noktadaki mucizevi durumunu arz etmeye çalışıyordum. <Gülüyor> Kitabımı bin insanın hayatıyla kainatın kuruluş, devran ve cereyanıyla alakalı her meselede insan idrakinin ulaşamadığı ufuklarda söz sahibi olduğu gibi, beşerin incelediği, tahkik ettiği bütün ilim dallarının, insanın varabileceği en son noktasına bayrağını ulaştırıp orada dalgalandırdığı gibi, insan haleti ruhiyesini şerh etme, insan nefsinin izahını yapma, İnsan aleti ruhiyesi ve nefsi açısından meseleleri ele alıp peşer irşad etme hususunda da Kur'an-ı beyanın kabına ulaşılamaz, onun vardığı ufka varılamaz. Onun hakkında her vadide şimdiye kadar pek çok söz söylenmiş, derin izahlar yapılmış, beyanatı hakkında tamikatta bulunulmuş. Sadece bir fikir verme evinden bulanık birkaç söz söyleyip dikkatinizi çekmekten ibaret olacak benim burada size arz edeceğim şeyler. Cenab-ı Vacibül Vücud ihlasa mukarin kılsın. Gönüllerde hak olan sözlerin tesirini halk eylesin. Nefis ve ruh açısından Kuran-ı Kerim'in nizahına intikal ederken, ben bir hususa tekrar dikkatinizi ısrar edeceğim. Daha önceki derslerde bir psikoloji dersi, tefsiri şeklinde mahiyetinde bunu anlamayalım. Çünkü onun bir kısım dar kalıplar içinde olduğunu arz etmiştim. Bir ilmin nefis şeklinde de anlamayalım. Belki arz ettiğim şeyler çok noktada ilmün nefse girer. Öyle de anlamayalım. Ve daha evvelki devirlerde ilmi ruh şeklinde ele alıp bize anlatılan anlatıldığı şekilde de ele almayalım. Bir de ayrıca bir husus vardır. Aslımızda pek çok meselelere karşı zihinlerimiz, fikirlerimiz yabanileştirildiği gibi kendi kendimizi anlama, kendi kendimizi dinleme, kendi kendimizi kontrol etme meselesine karşı da çok yabancı kaldık. Psikolojinin bir mevzu olan insanın kendi kendini kontrol etmesi, kendini dinlemesi, kendi içine doğru derinleşmesi, bu sadece bir mevzudur. Bu deriş, derinleşmenin neticesini, kendi kendini kontrol etmenin neticesini Kur'an getirmiştir, İslam getirmiştir. Kendi kendini insan dinlerse ne yapar neticede? İç alemine, leddünniyatına, derinlemesine vakıf olursa ne yapar acaba insan? Bunları Kur'an getirmiş, bu istifamlara cevabı Kur'an-ı beyan vermiştir. Ali kendi kendini dinlemeye alışamamış, içine doğru derinleşememiş, günde birkaç defa hayatının hesabıyla Mevla'nın huzuruna gelememiş bir insan, bence insanın içini böylesine derinlemesine el alan, Kur'an-ı beyanın bu beyanlarına karşı da yabancı kalacaktır. Biraz insan kendini dinleyecek. İç âlemine birkaç defa en azından günde bakmaya çalışacak. Ruhunun feryadına kulak verecek. Nefsinin bir kütük gibi kendisini önüne katıp, sürükleyen sel gibi sürükleyip gözürüşünü asfı nazar edecek. Ondan sonra Kur'an'ın bu beyanlarındaki derinliği belki anlamaya muktedir olur. Cenab-ı Hak, Kur'an'ın mucizül beyana mâkes olmaya, liyakat kesbedebilmemiz için nasıl bir hal iktisap etmemiz gerekiyorsa onu bize lütfeylesin. Gönüllerimizi vahyi ilahi olan Kur'an-ı Muhyüzü'l-Beyana tam mahbit kılsın ve envarıyla münevver eylesin inşallah. Bir evvelki derste irşat ve tebliğde gönülleri, ruhları, hisleri hazırlama hakikatleri kabul edecek hale getirme, müheyyah edecek hale getirme mevzuunda Kur'an'ın takip ettiği yolu anlatmaya çalıştım. Bir münafıkın dahi hissiyatını ele alarak Kur'an'ı ı beyan her an onu hak ve hakikati kabul etmeye hazır hale getiriyor. İşliyor, olgunlaştırıyor, bütün duygularını tembih ediyor. Adeta bir ruh hekiminin huzurunda, insanın bütün sinir sisteminin çalışıp çalışmaması nasıl tembih edilir, nasıl tahkikat yapılır, nasıl bu yolla bir neticeye gitmeye çalışılır? Öyle de Kur'an-ı Muhsül beyan Ferdi ele alırken, cemaati ele alırken, onda onun ahiret hesabına gelişmesi onun için faydalı olacak melekelerini, bütününü birden tembih eder. Bütün melekeler birden faaliyete geçer. İnsan hak ve hakikatı dinleme, kabul etme ve yolunda olma havasını iktisap eder. Sure-i Bakara'nın başındaki birkaç ayeti, münafıklarla alakalı ayetleri bu hususu izah eder mahiyette, şerh ederek bunu göstermeye çalıştım. Buna da dikkatinizi rica etmiştim. Bu ayetleri anlatırken, mümkün olduğu kadar tefsirlerin, bu mevzudaki tevil ve tefsirinin tefsirinde kalmamaya çalışarak art etmeye çalıştım. Doğrudan doğruya Kur'an-ı beyan, insan aleti ruhiyetiye girmesi, onu zaaflarından yakalaması, ona Ali bir keyfiyet kazandırması. Maklûb olan da budur. Münafıkı küstürme, kafiri küstürme değildir. Onun nifakını anlatırken, şikakını dile getirirken, onun için bir kısım ümit menfezleri açmak, Allah huzurunda kabul olacağına dair pencereler, kapılar açmak, daima o kapı ve pencerelere onu ümitle baktırmak ve bir gün bir zayıf tarafıyla dönüp gelmesini temin etmek. Senden koptum, uzaklara gittim, ayrı düştüm, secdesiz kaldım, vicdanım paslandı. Fakat şu dakikadan itibaren beni temelden sarsan, endişelerimi bütünüyle sarsan, ciddi bir endişe ve nedametle senin huzuruna geliyorum dediği an, kendisine karşı açılmış bir kapı bulsun, bir menfez bulsun, Mevla'nın huzuruna girsin. Kur'an'ın bu yolu takip ettiğini arz etmeye çalışmıştım. Ve hemen bir sure atlayarak, Ali İmran suresinin başında da bir kısım mücrim müminlerin durumunu ele almıştım. İnsan tapının ve fıtratının, Dünyaya karşı, evlada karşı, mala, menala karşı, altına, gümüşe ve bunların stok yapılmasına karşı bir zaafı olduğunu arz etmiştim. Ve fakat bütün bunların merasında ahiretin, esas insanın ebedi hayat ve ebedi saadetinin Allah tarafından ihsan edileceğine ve burada insanın söylenen bu sözler karşısında nasıl değişik halet-i ruhiyelere intikal ettiğini hep beraber takip etmiştik şu noktada insan şöyle düşünür, siz de vicdanlarınızı dinleyin, öyle düşüneceksiniz. Mesela şu noktaya geldi mi, şöyle düşünürsünüz, şu noktaya geldi mi, şöyle düşünürsünüz, ve şurada siz de bütün türümlerinize günahlarınıza nezamet ederek, fıtratı selime ile Allah'a dönmeye çalışırsınız. Onun ucundan tutarak da onu arz etmeye çalışmıştım. Ve o derste, Nisa suresinden de birkaç ayetin, Yine bu açıdan tahlilini düşünmüştüm ama, vaktin müsaadesizliğiyle sadece kısa bir hülasasını arz etmekle ittifa etmiştim. Bu derste de orada hülasasını vermeye çalıştığım gibi, günahkar bir ferdin Allah tarafından Kur'anla ele alınması, bir müclimin ele alınması, örselenmeden günahlarının kendisine hatırlatılması... Keza bir kalbi kırığın Allah tarafından ele alınması, şımartılmadan duygularının okşanması, gurura sevk edilmeden duygularının kırılmış hissiyatının okşanması ve böylece Rahim olan Allah'ın rahmetine ısındırılması hususunu arz etmeyi söz vermiştim. Bizim kuvvetli gördüğümüz, emin zannettiğimiz nice kimseler vardır ki, bir günah karşısında bazen baş aşağı gider ve helak olur. Her günah işleyen böyle bir helak olmanın ilk adımını atmış demektir. Her mahvolan insan, günahla, bir tek günahla mahvolma yoluna girmiş demektir. Eğer bu mücrim, bir kere hata enkildiği bu yolda, yanlışlıkla hissiyatına mağlup olarak girdiği bu yolda, kendi elinden tutan birisi olmazsa, onu selamet ufkuna ulaştıracak, Rahimle yüz yüze getirecek bir el uzanmazsa kendisine bir günahla mahvolur gider, kafirler için de haşk olur. Meselenin öbür tarafında da şu vardır. Bir insanı sevabıyla, hasenatıyla okşadığın zaman, maruz kaldığı musibetlerin mükafatını anlattığın zaman, günahtan bizar keyfiyetiyle feryat ederken, duasına ve davetine icabet ettiğin zaman, Doz ayarlanmazsa o zaman da o insanı şımartmış olursun, gurura sevk etmiş olursun. Bir insan düşünün ki kalbi kırıktır. Hissiyatı temelden sarsılmıştır. Siz taltif edecek bunun hissiyatını okşayacaksınız. Buna işin sevimli taraflarını göstereceksiniz. Burada doza çok iyi dikkat etmek lazımdır. Doz iyi ayarlanamazsa siz bir günahtan... Bir bataklıktan kurtardığınız o adamı, diğer tarafta başka bir bataklı atı verirsiniz. Bu iman açısında bir havf ve reca halinde kendisini gösterdiği gibi, beri tarafta da, Allah muhafaza buyursun, küfre tebetaklak inhimâketme veyahut da şımarma, gurura, kibre, düşme şeklinde kendisini gösterir. Keza bir insan düşünün, bu insan günahlardan bizardır. Günahlardan rahatsız olmuş, gününün her dakikasında içi feryatla dolup taşmaktadır. Ve ara sıra bu feryadını Mevla'ya karşı dua, münacat şeklinde takdim etmektedir. Mevla'nın buna karşı icabeti, bunun duasına cevap vermesi, bunu şımartacak mahiyette olmayacaktır. Duasını kabul edecektir, aynı zamanda onu öyle bir yola irşad edecektir ki, o yolda giderse sahili selamete çıkacaktır. Keza bir insan düşünün. Fıtrî bir yola girmiştir. O fıtrî yolun muhtezası onun her istediğine hemen çarçabuk icabet etmeme olacaktır. Binan alih o noktada öyle idareyi kelam edilecektir ki boş kuruntulara ve ümniyelere kapılmayacaktır. O oradaki miadını dolduracak, sonra kendisi için mukadder ali akibete yükselip gidecektir. Bu arzettiğim Kur'an'a kastettiğim sözleri ayetlerle inşallahü teala misallendirmeye çalışacağım. Kur'an-ı Müşir beyan bu noktada dahi insanın içine girerek ruh alemi içinde derinleşerek insanın çok defa aklıyla ulaşamadığı insan hissiyatı vele dünyatında en yüksek ufuklara ulaşarak insanın orada fikrini derdest yakalıyor ve o açıdan ona ders vermeye çalışıyor. Cenab-ı Hak içimizde derinleşmeye bizi muvaffak kılsın. Her meseleyi satsileştiren ve insanı basit mahluklar arasına iten ve bütün anlayışları basite irca eden şu 20. asırda insanın hususiyle içine doğru ve doğru derinleşmesi büyük bir mevzudur. Böyle bir derinleşme olmadan Kur'an'ı ve İslam'ı anlamaya da bir bakıma imkan yoktur. Allah derinleşmeye bizleri muvaffak kılsın inşallah. Bir mücrime cürmünü hatırlatıyor. Veya cürüm işleme durumunda olan birisine cürümden sakınmasını ihtar ediyor. Ama bunu yaparken, mücrime cürmünü hatırlatırken, cürme, cürüm yapmaya hatırlanana kürümden iştinabı telkin ve ihtar ederken onda öyle bir eda, öyle bir ifade vardır ki hele kelimelerin üzerinde iner durursak teker teker kelimeleri ele alırsak Kur'an-ı mucizü beyanından başka o haleti ruhi edeb insana o türlü hitap etmeye kimsenin gücü yetmez ve muktedir olamaz. Bu bir iki misalle bu hususa gireyim. Bir ayeti kerimede o mücrimi şöyle alıyor. İn teceten bu kebairatun hawna an nukfir ankum seyyiatikum ve nedhilkum mudhkelan kerima. Sadakallahu alazim. Belki maali maal olarak ele aldığınız zaman size çok sönük gelecek. Çünkü ilahi ifade iç mizazlarıyla, göz kırpışlarıyla bir gamze ile karşınıza çıkışıyla çok derin manalar ifade etmektedir. İfadelerde işaretler vardır, beşaretler vardır, tebessümler vardır, göz kırpmalar vardır. Dilin karakteristik durumunu anladığınız zaman bunları anlayacaksınız. Onun için Kur'an'ın düşmanları, Kur'an'ın muhzul beyanı basit bir tercüme halinde, millete takdim etmek suretiyle o büyük kitap hakkında hüsnü anlı kırmaya çalıştılar. İlahi kelami beşeri kalıplar içinde bir kısım fikren soysuzlaşmış kimselere telkin etmek suretiyle, o ilahi ifadedeki kudsiyeti öldürüp onu yozlaştırmaya çalıştılar. Bir kısım sadık ahmaklar da bu tercümelere uydu, onlar da aynı şey yaptılar. Kefere ve fecerenin emeline hizmet ettiler Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmek suretiyle. Bilemediler ki arş-ı azamdan gelen, arışı ferşe bağlayan, derinlemesine insanın içinin şerhini yapan ve derinlemesine kainatın teşrihiyle gelen, insan ve kainat arasında münasebet kuran, sistemlerden bazen atomlara sıçrayan ve hiçbir şeyi mühmel bırakmayan Kur'an-ı Muysir dar düşünceli, Dar anlayışı, devrinin kültürünün dışına çıkamayan, beşer tarafından net gerçekten tefsiri, ne tercümesi, ne de maalinin imkan yoktur. Şekisbir'in eserini tercüme etmeye muktedir olanlar gelsin, onlarla konuşabiliriz. Belki onlar bu mevzuda bir parça bir şey anlayabilirler. Aman adamlar bunu hiçbir zaman anlayamayacaklardır. Bu noktaya bilhassa dikkatinizi istirham ediyorum. Tercüman malin arz meselesi benim, bu mevzuların en sonunda ele alacağım bir mevzuydu. Kilanı arz ederken öyle arz etmiştim. Ama burada kısaca içine yanlış bir hareketle girmiş oldum. Allah affetsin, bunu sonra alacağım. Çünkü böyle bir mesele hissiyatıma hakim olursa bugün arz edeceğimi arz edemem. اِنْ <gülüyor> تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا an, عَنْ ankum عَنْكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُتْخَلًا كَر۪يمًا صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمًا Eğer yasak edilen, siz için memnu olan şeylerden içtinab ederseniz, sadece bu tek kelimenin üzerinde duracağım. Günahlarınıza, seyyahatınıza Allah bunu keffaret yapacaktır. Ve buyuruyor, bunu günahlarınıza keffaret yaparım ve sizi gireceğiniz yere kerim insanlar gibi sokuveririm bir insan düşünün. Elinde kılıcı, kaması bir insan düşünün. Sağına, soluna saldıran, cürüm yapan bir insan düşünün. Cinnet getirmiş gibi etrafını yakıp yıkmakla iştigal eden bir insan düşünün. Ardettiğim şu hususları hayalinizde canlandırmaya çalışın. Bu mücrimdir, bu günahkardır, bu kainattaki kanunlara karşı saldırgandır, bu etrafına karşı saldırgandır. Kebail sözüyle anlatılıyor aklınıza gelebilecek büyük günahları sahneye sürüyor yaşıyor onları yaşatıyor onları kötü örnek oluyor halk arasında yaşanmasını temin ediyor Enzara arz ediyor halka fikir veriyor mücrimi siz eli kamalı kılıçlı saldırgan ağzından salya akıyor önüne gelen ısırıyor bu şekilde bir varlık olarak düşünün Kur'an-ı Kerim bunun kulağından tutuyor in tecteni bu diyor eğer şu yaptığın şeylerden sen iştinap edersen, bu cemp kötüünden geliyor. Bunlara karşı yan çizersen, yanını dönersen, masiyeti gördüğün zaman gözünü kaparsan, sen Allah'a karşı kulağını tıkarsan, kötülüğe doğru adımını atmazsan, bu hareketin bir şey yapmış olmuyorsun. Sadece kötülükten uzaklaşıyorsun. İfade öylesine tatlıdır ki, sadece kötülükten uzaklaşıyorsun. Senin o ana kadar yaptığın bütün seyyiata bunu kefaret yaparız diyor. Sen ne yaptın ki bunu senin seyyatına kefaret yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Belki bir kötülük adına yapacağın bir şey sadece terk ediverdin. Bir iyilik yapmadın, hasenat yapmadın. Sadece kötülüğü gördün, çamuru görünce paçalarını sıvadın bataklığın içine girerken cübbenin eteklerini yukarıya kaldırdın, çamura dokunmasın diye. Sağlam cübbeli öbür sahile gittiğin için tuttuğu sana ser askerlik verdiler. sadrazamlık azamlık bahşettiler. Sen işte sadece bunu yaptın. Kürmün içinde saldırgan insanın şu anda kalbini nasıl okşandığını düşünün. Bir şey yapacak, hissiyatını aşacak, mahsiyete gözünü kulağını kapayacak. Yapacağı şey budur. Ama bu isteniyor kendisinden. Mätün haün an, nü kafir <gülüyor> an etikum, kuyunun dibinden, o saldırganlık halinden, âlâ illiğini insaniyete, beşerin ulaşabileceği en son şahikaya ve nütkül kum muthalen karima. Dikkat veriyor musunuz? Bir tarafta kebairin çirkinliği ve bir tarafta bu mevzuda insanın kurtulmak için az bir gayret göstermesi. Öbür tarafta insanın varabileceği en son ufuk şahika anlatılıyor. Ve nuthilkum muthalaği kerima. İyi bir insan gibi kerim oğlu kerim olarak azizlerin yurdu olan cennete sizi izzetle biz sokacağız diyor. Kuyunun dibinden minarenin başına çıkıyorsun. Ve buradan buraya çıkmak için de sen bir füzenin fasyaya gitmesi için sarf ettiği enerjiyi sarf etmiyorsun. Sadece gözünü kapama gibi küçük bir şey kulağını tıkama gibi küçük bir şey, mahsiyete atacağın adımı niyet ettiğin an, geri atma gibi küçük bir şey, seni alay illiğini kemalata çıkarıyor. Bu mahsiyet içinde bulunan, boçalayan çıkamayan, yürümden bir türlü paçasını kurtaramayan, avamca şu tabirlerimden ötürü beni mazur görün. İnsanın hissiyatının okşanması, hissiyat İstiyatının âlem ulviye doğru tevcih edilmesi, bütün istidat ve kabiliyetlerinin o istikamette geliştirilmesi için ettiği idare-i kelam ve bu yolda takip ettiği yol edadır. Cenab-ı Hak Kur'an'ı anlamaya muvaffak kılsın. Bir başka misal bu noktada size arz edeyim. Günahtan başka bir şey düşünmeyen bir insan düşünün. Hayatı, şahsi hayatı içinde sadece fitne olmakta, ailevi hayatı için fitne olmakta, cemiyetin hayatı için fitne olmaktadır. Herkesin başına gaileler açmakta, kendi başına açtığı gailelerin bin katını. Böyle bir insan düşünün. Hiç düşünmüyor sahili selameti, düşünmüyor Darüselam'a gitmeyi, düşünmüyor aleyhisselatu Vesselam'ın arkasında yerini almayı. Böyle bir insanı düşünün hususiyle Uqdud suresinde ve Sema-i zatil suresinde bu melaneti irtikab eden, bunlar günahı şiar edilmiş kimseler olursa onlar hakkında bu türlü eda ve ifade o kadar tatlıdır ki onlara dahi bir ümit menfezi, bir ümit penceresi açıldığını görürüz. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَدَابُوا جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪يقِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ İnsan ayetin bir başını okusun. اِنَّ fetenul فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ <وَالْمُؤْمِنَات> Mü'minlerin, kadın erkek mü'minelerin başlarına bela, fitne olmuş. Durmadan gayle açan, husus ile uhrevi hayatlarını, dini hayatlarını tehdit eden, onları belaya sokan, hayatları için mütemadiyen engeller ika eden bu kefere ve fecere. Veya mücrimler, günahkarlar grubu. Bir de ortadaki sözü atlayayım, arkasına geçeyim. Ve lehum azabu cehennem ve lehum azabül harik. <Sessizlik> Onlar için cehennem azabı vardır ve kendilerini yakıp kavuracak, kül haline getirecek azabı ilahi vardır. O sözden buraya atladığımız zaman esasen bu cürmü irtikap eden bu günahı irtikab eden kimseler için hiçbir ümit menfesi göremiyoruz. Fakat öylesine tatlı bir sözünü oraya yerleştiriyor ki, mücrim oraya geldiği zaman adeta onu sahili selamete çıkmak için bir köprü mahiyetinde görür. Evet, insanlara fitne oldular, cürüm işlediler, bir türlü günahdan kurtulamadılar. Allah'ın huzuruna bu vaziyette giderlerse, onlar için cehennem azabı ve azabı harik vardır, onları yakıp kavuracak. Ama buraya bir şey sokmuştur, bir kapı açmıştır. Bunları içine soktuğu zindandan dışarıya çıkabilmeleri için bir kapı açmıştır. ''Sümmelem yetubu'' kapısı, sizin için her an tevbe etme kapısı açıktır. Onlar evet bu cürmü irtikap ettiler, bu masiyete girdiler. Mücrim bunu düşünürken içinde burkuntular olur. Onun için hoşlanılmayan sözler halinde kulaklarını tırmalar. Bunlar başına inen yıldırımlar gibi onun hayatını tehdit eder. Hayatı sona erdiği an yüzde bir ihtimal dahi olsa bu ailelerin başını açılacağını düşünür. Onların, onlar için azap vardır, cehennem azabı vardır ve azabı halis vardır. Bu onu tehdit edecek ve endişesi sarsılacak. Fakat dikkatli ayeti... Ayetin siyahkı sibakı ortasında geçen şeyleri dikkatle nazar alsa sünnelem yetubu onun için gönlünü doyuracak, bütün duyguların işba edecek ümitle gelmektedir. Evet bu cürmü yaptılar ama yaptıktan sonra da tövbe etmediler. İşte onlar için azabı elim vardır. Onlar için cehennem vardır. Allah'a rücu etmediler. İşledikleri cürmün ağırlığını vicdanlarında duymadılar. Nedamet etmediler, sarsılmadılar. İşte onlar için vardır bu netice. Dikkat ediyor musunuz? Allah celle celaluhu ayet-i kerimede müminin cürmünü, günahkarın günahını anlatırken hemen hükmü sonuna getirip koymuyor. Bir ümit kapısı açıp onlara öyle geçi veriyor. Ve bu ümit kapısını sona da bırakmıyor. Sona gitmeden ilk tehdidi yedikten sonra azab-ı elime gitmeden dünyada tebaha gelmeleri, uyanmaları, tevbeyle Allah'a tehalet etmeleri meselesine dikkati çekiyor. Ben avamlaştırıp, basitleştirip art ediyorum bunu. Dilin kendi hususiyetine az hukukumuz olsaydı, bunlardan anlayacağımız şeyler çok daha derin, çok daha gönül yapıcı olacaktı. Allah Celle Celaluhu, Nebisine itaatle emrediyor. Herkes Allah'ın nebisine itaat edecek. Bu mesele o kadar mühimdir ki Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette nerede Allah'a itaat, emredilmişti, itaat emredilmiştir arkadan Resulullah'a itaat emredilmiştir. Ve ma ersalna mir rasulin illa li Hiçbir nebi göndermedik ki Allah'ın izniyle ona itaat edilmesini kastetmiş olmayalım. Gönderdiğimiz her peygamber tap raiyeti tarafından itaat edilsin, sözü dinlenilsin, ona karşı serkeşlik yapılmasın. Esasıyla, prensibiyle gönderilmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Adem'e kadar bütün nebiler bu maksatla irsal edilmişlerdir. Nebiye baş kaldırma, ona isyan etme Allah'a isyan gibi büyük zulümlerdendir. Nebi'ye ısyan eden bir insanı düşünün, siz sizi ısyan eden bir insan düşünün, sizi bir manganın çavuşu düşünün, bir ailenin reisi düşünün, bir evde üç beş adamın idarecisi düşünün, sonra bu evde sizin idarenizde bulunan fertlerden, o evde arkadaşlardan veyahut askerden mangadan bir ferdin size baş başkaldırdığını tasavvur edin. Açıktan açığa sizi dinlemediğini tasavvur edin sonra onun affına başka taraftan ferman gelse de, başındaki bu kumandana, bu küçük kumandana karşı suçluluk haleti ruhiyetiyle mütemadiyen yüzünü ekşitecek, onu kusurlu görecek ve içinden bir türlü ona karşı ibrar, kin ve nefret atamayacaktır. Husus ile bir seviyede birbirine yakın küçükler arasında, bir kısım niza ve münakaşa çıktığında, mesela oradaki küçüğün, o küçüklerin büyüğünün gönlü alınmadan, mesela ona tefiz edilmeden çok yukarı seviyede halledilirse orada pek çok hissiyatın altı üstüne gelecektir. O cürmü yapan affedilmekle şımaracaktır. hususiyle başındaki çavuşuna karşı şımaracaktır. En basit hayati ve içinde yaşadığımız şeylerden misal arz ediyorum ki meseleyi anlamış olasınız. Arzedeceğim edeceğim ayetin ruhunu ancak böyle nüfuz etme imkanı olacaktır. O, birinci seviyede baştaki adamın hissiyatını okşamak lazımdır, yanlış hareketle dahi olsa idareci olduğu için hissiyatını okuyacaksın, elverir ki şerata muhalif bir davranışta bulunmasın. Meseleyi siz büyütün, ferikler, generaller seviyesine götürün, başkumandanlık seviyesine götürün, her dairede, dairenin çapına göre aynı şekilde hükmünü icra edecektir bu. Bir albayın paşaya karşı böylesine yanlışlıkla tutulduğunu görün, o albayın da o paşayı dinlemediğini göreceksiniz. Ve bu hastalık halinde sirayet edecek aşağıya doğru. Siz o paşaya iş yaptırtamayacaksınız. Albay da kötü örnek olacak, askeri asker içinde daha nicelerini iddia edecektir. Bir de bu meseleyi bütün seviyelerin verasında, bütün üstünlüklerin zirvesinde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama götürün ona karşı da baş kaldıran olurdu. Olabilirdi insan. Ona karşı da ısyan eden olabilirdi, serkeşlik yapan olabilirdi. Allah Celle Celaluhu el açıp yalvaran herkesin duasını kabul buyurur. Hristiyanlıkta gibi olduğu gibi bir vasıta, bir tavassut falan filan yoktur. Mesile yoktur bir bakıma. Herkes Allah elini açtığı zaman Allah Celle Celaluhu duasına icabet buyurur. Fakat bir noktada Habibi edibinin kalbini taltif etmek, onun ulvi hissiyatını rencide etmemek ve ona başkaldıran kimseyi şımartmamak, onu gurura ve Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı içinde kinli, nefretli olmaya sevk etmemek için öyle bir edası takip ettiği öyle bir yol vardır ki, o düşünürken karşıda Allah'ı gafur ve rahim görür. Yığın yığın cürümle gittiği zaman da dahi kendisini affedeceğini düşünür. Fakat bir de bakar ki ulaşacağı o af cenneti bahçelerine gitmeden resul Ekrem denen bir köprüye uğrama mecburiyeti vardır. Ona uğramadan ona geçilmiyor adeta. Allah Celle Celaluhu nazarının önüne koyduğu, onun önüne diktiği rahmetini, eltafını gösterir, cennetinin nimetlerini gösterir. Fakat beri tarafta oraya gidebilmeyi peygamberin onun hakkında yapacağı istiğfara verir. Okuduğun baştaki ayet-i kerime itaati emrediyordu. Ayetin hemen sonu velav <gülüyor> annahum izzalemu anfusahum ja'u Resulullah'a itaatle mükellef olan o kimseler, onlar zulmetverseler, haddi tecavüz etverseler Resul Ekrem'in getirip koyduğu prensiplerin dışına çıkıverseler, verseler, ifvalamu, enfusehum, nefislerin nefislerine, nefislerine İslamı yaşatma mksuretiyle hoyratlığa düşü verseler, ce u kafestafirullah, seni de tembih ediyorum. Onlar cürümlerini itiraf ederek huzuruna gelecekler. Sen de haberli ol da onlar için istifaret, onu da tembih ediyor. O cürme karşı nazarı müsamaha ile bak. Bir ayet-i kerime içinde 30 tane tablo peşi peşine sıralanı veriyor. Ca'u <gülüyor> kafastal ferullah. Sana geldiklerin de istiğfar ediyorlar. Vestaferalehumur <gülüyor> resul. Peygamber de onlara istiğfar etti mi? Onların günahlarına nazar-ı müsamaha ile baktı mı? El açıp onlar için Allah'a yalvardı mı? Levece'ullaha tevvaber <gülüyor> rahima. Allah'ı tevvab ve rahim olarak bulurlar. Gittiklerinde bütün günahların affetmiş olarak bulurlar. Ve kendilerine çok merhametli müşahede ederler. Dikkat ediyor musunuz? Fert Nebi'ye başkaldırıyor, serkeşlik ediyor. Allah'a tehalet etmek istediği zamanda Allah Celle Celaluhu Habibi Edib'ini tembih ediyor. Onların nazarını da ona çeviriyor. Benim huzurumda kabul görürsünüz. İltifat görürsünüz. Rahmet bulursunuz. Mağfiret bulursunuz. Ama merhamet şani, mağfiret ferver, nebiler nebisi Hazreti Muhammed köprüsüne kamp arasına uğramak lazımdır. Uğrayın, geçin, gelin bana ulaşın der. Bu andaki mücrimin, hissiyatı, meseleyi kavramaya ısındırılmış, alıştırılmış mücrimin çok rahatlıkla yapacağı bir şeydir. Kur'an günahkarı okşarken, onu Allah'ın huzuruna sevk ederken veya çekerken, öyle bir edası vardır ki, insan içinde onun şerhini buluverir. Biraz kendini dinleyen, biraz içine doğru derinleşen, bu dönemeşlerdeki hakikatleri çok iyi kavrayacaktır. Allah idrake muvaffak kılsın Teala. Onun için size çok defa misallerini artettim. Bu derslerde mümkün olduğu kadar sadece islimi ve hissiyatımı Kur'an-ı Kerim'i anlatmaya, hasretmeye çalışıyorum. Bununla beraber bir iki noktaya mücmen dikkatinizi rica edeceğim. Sizin için daha evvel nakletmiştim. Sahabe-i Kiram arasında cürüm itikap eden, günaha düşen herkes, Huzuru Resulullah'a geliyor, onun çaresini arıyorlardı. Herkes Allah'ın bu emrine lebbeyi diyordu. Kulak kabartıyordu, dikkat kesiliyordu, Resulullah'ın huzuruna koşuyordu. Onun için zina eden Maiz'in, Resul-i Ekrem'in huzuruna gelip zina ettim diye cürmünü itiraf etmede bu ayetin sevkini görüyoruz. Onun için gamidi oymağından kadının, ''Ya Resulallah zina ettim, günahıma keffar et neyse onu tatbik et, Allah'ın huzuruna temiz çıkayım, Allah'ı tevvat ve rahim olarak bulayım, bana bir şey yap.'' deişinde, öyle gelişinde yine bu ayetin sevkini, itişini veya çekişini görüyoruz. Herkes Resulullah'a uğrayacak, sallallahu aleyhi ve sellem. Gönül dolu bir heyecanla geliyor. Gizli bir yerde günahını yapmış olması onun orada kalmasına sebep olamıyor. Hiç kimsenin günahını bilmemesi, hususiyle Nebi'nin dön git günahına tevbe etmemesi onun için medarı teselli olamıyor. Nebi ne zaman istifare edecek? Bu günahın affına götürücü yolu gösterecek. İşte o yoldan geçecek. Vallahi Tevvab ve Rahim olarak bulacak. Israr ediyordu. Sizler misalini arz ederken Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam kadını başından savmayı düşündüğü an kadın aynen şöyle demişti. Maizi başından savduğun gibi beni de savmak mı istiyorsun ya Resulullah? Arada Müslim'in şerhli çeşitli rivayetleriyle Buhari'de, Nesey'de çeşitli rivayetleriyle gördüğümüz bu vaka nakledilirken, arada çok değişik şeyler naklediliyor. Resul-ü sellem, Müslim'deki rivayetinde şöyle buyuruyor, aradan bir iki gün geçtikten sonra, kadın öyle tövbe etti ki bir rivayette şu, ''Haraç yiyen mü'min bu tövbeyi yapsaydı, şunu bunu haraca kesen mü'min bu tövbeyi yapsaydı, halkı cibayeye kesen bir mümin bu tevbeyi yapsaydı, Allah onu da affederdi. Bir başka rivayette şöyle diyor, Medine halkından yetmiş kişiye tevbesi dağıtılsaydı kafi gelirdi buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu, bunlar birbirinin izahı, tefsiri, birbirinin desteği ve payandasıdır. Bu şekilde izahını bulan bir mesele, bu şekilde Kur'an'da edasını bulan bir mesele, bu türlü sağlam ruh yapısına sahip, sahip bir cemaat yetiştiriyor onları sevk ve idare ediyordu. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri gül devruna ait bu tabloların içimizde zuhur edeceği ve yaşanacağı devri bizlere lütfetsin, huzursuz gönüllerimizi huzura kavuştursun inşaallah Teala. Muhteva itibariyle çok derin, çok ağır, ve her bir kelimesi lalü güher olan bu husus bana ait yönüyle belki sönük, belki çok yıkık ve dökük olarak arz ettim. Pek çoklarına da belki bu mevzuda Kur'an'ın anlatmak istediği şeyi intikal ettiremedim. Ama bu vadide mücimin günahkarın elinden tutma, onu kendisi için mukadder, maslup bir akıbete götürme mevzuunda bu vadide bu kadar arz etmeyi düşünmüştüm. vakit yaklaştığı için içtimai hastalıklardan da esas misal vermeye düşünüyordum, arz etmeyi düşünüyordum. Mesela insanların birbirlerini maskaraya alması, alay ve istihza etmeleri. Bu mevzuda insanları vazgeçirmek için Kur'an-ı Kerim'in takip ettiği yol, müthiş ifadesindeki eda, insan ruhuna girişi, arz edeceğim diye şeyleri arz edebilmem için bunları geçeceğim. Keza kıybetten temsil ettirmesi, suyu zanla karşı insanın içinde nefret hasıl etmesi hususu, başkalarını kınamama mevzuunda insanları tembih etmesi hususu, öyle bir eda, öyle tatlı bir ifade vardır ki, insan onun içine onu anlayarak girerse, kötülükten, yılandan, akrepten, yandan kaçıyor gibi kaçıverir. Kur'an'ın ifadesi ve edası. Ama başta artettiğim Mevzun diğer şıkkı. Bir musibet de değil, belaya giriktarı okşarken, onun mükafatını ona söylerken, onu şımartmama. Vazife olarak yapması gereken şeyleri ona hatırlatma, bu da meselenin diğer yönüdür. Keza günahtan bir bir insan, feryadı figanla Mevla'nın huzuruna gelişinde... Mevla'nın ona icabet edişi, öyle bir eda, öyle bir ifade vardır ki o insan şımarma, gurura düşme, kibirlenme asla aklının köşesinden geçmez. Çünkü karşısına değişik vazifeler dikili vermiştir. Bunun gibi esas kendisi için saadet dolu yerlerden, saadet dolu bir hayattan mahrum kalıp, cüda düşüp kalbi kırıldığı dakikada girdiği fıtrî yolda, Kendisine yapılan tenbih, öylesine yapıcı, öylesine realist, öylesine meseleyi rasyonelce ele dadır ki insan bunun üstünde ifade bulamaz. Ve işte bu hususa dair aklıma gelebildiği kadar bir kimsal arz edeyim sizlere. Her musibet insandan, insanın şahsi hayatından bir kısım günahları siler, süpürür, götürür. Musibetlerin günahları silip süpürüp götürmesi, musibetin sadece gelmesiyle hasıl olmaz. O musibete karşı takınılması gereken tavrı takınmakla olur. Sizin başınıza gökten taşlar yağı verse, siz bir veba hastalığına maruz kalıverseniz, eviniz başınıza verse veya yanıverseniz, bunlar bütün musibetlerdir. Gelen bu musibetler sizin günahlarınızı silmeye, ahiret hesabına size derece kazandırmaya matuf gelmektedir. Hazan mevsiminde ağacın yaprakları döküldüğü gibi günahlarınızı dökmek için sizi sarsmak üzere gelmişlerdir. Ama sadece bu musibetlerin gelmesi sizin için mahtup olan ufka sizi ulaştırmaz. Belki insanı mahtup olan ufka ulaştıran şey, Musibet karşısında dahi onun iradesidir, cüz'i ihtiyaridir. Sen orada bir şey yapacaksın. Yapacağın şey gelen şeye karşı sabır olma, rıza olman olacaktır. Musibeti hoş göreceksin. Allah'tan geldiğini bileceksin. Razi olacaksın. İşte sen bu işinle bir kaşık işinle işin içine girdiğin için iştirak etmiş olacaksın meseleye. Senden hiçbir şey olmazsa, Allah'tan gelen musibetler seni alay illiğine çıkarmaz. Belki sen, gelen o musibetleri değerlendirdiğin zaman âlâ illiğini insaniyete çıkarsın. Tekrar dikkatini rica ediyorum, bu usulü bir kaidedir. Musibet bizzâti rizâtihi günahlara keffaret değildir. Günahlara keffaret olan musibet karşısında müminin tavrıdır. Onlara rızadide olmasıdır. Allah'a karşı baş kaldırmaması, isyan etmemesi, Mevla verdiği için dayanamazsa, halini sadece Hz. Yakup gibi Mevla'ya şikayet etmesi, ''İnne mâ eşkûbetti ve hüznî ile Allah'' demesi. Allah'ım, dağınık olmamı, dökülüp kırılıp dökülmemi ve sonra perişan halimi, maruz kaldığım şeyleri sana şikayet ediyorum. Beni başkasının kapısına itme, ayar kapısında feryat ettirme, derdimi başkasına şerh etme durumuna beni düşürtme, derdimi sana şerh edeyim, şeklinde halini Mevla'ya şikayet edecek. Bu musibetler, insanı öyle olgunlaştırır, öyle yetiştirir ama insan bu tavrı alırsa, insan binlerce sene namaz kılmış gibi bir zirveyi, bir şayıkayı ihraz ettiğini görüverir. Allah'ın huzuruna gittiği an, onu Dünyada en yüksek tepe, Everest tepesi olduğu için ben onu çok defa tekrar ediyorum. Bildiğiniz şey olması itibariyle, kendisini ahirette Everest tepesinin başında görür. Ben buraya nasıl çıktım diye şaşıverir insan. Musibetlere razı olmuştu. Belalara karşı rıza didi olmuştu. Cenab-ı Hak belaya karşı sabredenlerden, rıza didi olanlardan eylesin bizler inşallah. Bu noktada Allah Celle Celaluhu, Halbi sağlam, istiyatı gayet ulvi, kafası çalışır. Allah'ın lütuflarını değerlendirmeye müheyya insanı okşarken, onu ele alırken, onun ulviyetini, makamının ulviyetini anlatırken onu şımartmamakta, gurura sevk etmemektedir. Yüzlerce misal verilebilir. Sure-i Bakare'den başlayayım. Gücüm geçtiği kadar bir ihtan emsal arz etmeye çalışayım. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُ اُسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ اِنَّ اللّٰهَمْ sabirin. Ey iman edenler! Sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Günde beş defa Mevla'nın huzuruna geliniz. Ruhi hayatınızın devamı için namazı payanda yapınız. Dehrin hadiselerine karşı ancak böyle karşı koyabileceksiniz. Ve bir de sabırlı olun Allah'tan gelenlere rıza olun. Bunu bir tarafa koyun. İkinci ayet وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Siz Allah yolunda ölenlere öldü demeyin, şehit olanlara öldü demeyin, onlar hayattadırlar fakat sizin şuurunuzun taalluk etmediği bir hayat tarzıdır o. Sizin bildiğiniz hayat tarzından başka bir hayat tarzıdır. Ali İmran'daki bir ayet-i kerimede onların Allah tarafından orada yedirildiğine, içirildiğine, kendilerine rızkı kerim verildiğine dair ifade var. Bu ayetin içine girdiğiniz zaman şunları göreceksiniz. Allah yolunda şehit olan Hazreti Hamza'yı alın. Nebiler, nebisi onun karşısında teselli isteyen insandır. Hazreti Hamza şehit olmuştur. Kalbi kırık nebi onun yetmiş yerinden yaraldığını veya pek çok parçaya ayrıldığını görünce o kadar refik, o kadar şefik nebiler nebisi herhalde dayanamayacak, kalbi çatlayacaktı. O noktada nebiler nebisine verilen teselliyi düşünün. Bir sahabeye sıçrayın, Hazreti Cabir bin Abdullah'a sıçrayın, babasının orada Uhud'da can siperane mücadelesini takip edin. Ve sonra da Allah yolunda yaralanıp düşen, bir sürü çoluk çocuk Cabir'in başına bırakan, evde ağlayan bir sürü insanla çekip giden Hazreti Cabir'i düşünün. Nedirler, ne isterler bunlar? <gülüyor> Hazreti Cabir'in yıkılmış hissiyatı, Alt üst olmuş duyguları teselli istemekte, okşamak istemektedir. Hazreti Cabir'i düşüneceksiniz. Bir taraftan Amr ibn-i çocuklarını düşüneceksiniz. Birkaç saat evvel Eğribaçail orada Uhud'un sağına soluna koşarken, birkaç dakika sonra Nebiler, Nebisi'nin ifadesinde ayakları düzelmiş cennette yürüyorken görüyorum şeklinde ifadesini bulduğunu düşüneceksiniz. Bir taraftan Hemen hanımı zifaf olduğu gece de ayrılıp var ve iştirak eden Hanzele bin Amir'i düşüneceksiniz. Ağlayan hanımının yanına gideceksiniz. Ona teselli verdiğini Kur'an-ı Kerim'in göreceksiniz. Onun için vakayı tek hadiseye has görmeyeceksiniz. Ayet-i Kerime'yi alacaksınız Saadet Asrında, Uhud'da, Yemame'de, mütede ve Yermut'te üzerinde durduğunuz. Orada bir kısım belalara, musibetlere maruz kalmış insanlar için de ayet-i kerimenin manasına bağlı kaldığınız gibi ta asrımıza kadar geleceksiniz. Onu Yemen'de göreceksiniz. Çanakkale'de şehit olan insanların başında ağlayan insanların başında göreceksiniz. Anadolu'nun maddi istiklali için savaşan ve ölen şehit olan kimselerin başında ağlayanların başının ucunda, tütün gibi yukarılara doğru püür püğür yükseldiğini göreceksiniz. Bu bir tarafıdır. Burada öyle iltifat vardır ki, siz şehit sahibisiniz, sahibisiniz. Sizin aileniz içinden böyle bir tanesinin gitmesi belli ki ahirette sizin için zadı ahiret, zuhru ahirettir. O orada size şefaat edecek, orada sizin için hazırlık yapacak. Bir keşif kolu gibi gitti sizi ihsar etsin oraya arkadan siz gideceksiniz. Bu, geride kalanlara bir iltifattır. Bir yönüyle de diyor ki, onlara esasen diyor ki, teselliye muhtaç olan onlara, siz onun için feryadı figan ediyorsunuz, ağlıyorsunuz, onun için ağlıyorsanız, onun ihraz ettiği makam budur. Onun için bu mevzuyu tenmil eder mahiyette, bir vak'a naklederler muteber hadis kitaplarında. Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Cabir'i çağırdı, çok ağlıyordu Cabir. Uhud'da şehit olan babasına çok enteresandır. Hazreti Cabir der ki Uhud'un şehadasının ayrı mevki vardır Allah nazarında. Hakikaten onların bizim öldüğümüz gibi ölmediklerini gösteren çok vakalar da vardır. En muteber siyer, magazi ve hadis kitaplarında şunu görüyoruz. Hazreti Muaviye devrinde 40 sene sonra Uhud eteğine sel gelip de yarıldığı zaman Hazreti Cabir dışarıya çıktığı zaman, oğlu Hazreti Abdullah dışarıya çıktığı zaman oğlu Cabir aynen şöyle anlatır. Ben babamın yanına gittim, baktım. Sanki yeni gömmüşüz gibi toprağın altında duruyordu. Sadece yere gelen kulağının yumuşağında azıcık bozulma görülüyordu. Hatta zayıf bir rivayette eli büyük yaralarından bir tanesinin üzerindeydi. Kaldıralım dediğimiz zaman kaldırdık, kan akıverdi. Tekrar kapattık verdi. Bu bizim anlayabildiğimiz şeyden çok farklı bir şeydi. Bunu bizim tabi bulunduğumuz kanunlarla izah etmeye imkan yoktu. Onun için Kur'an-ı Kerim şehidi ölmedi diyor. Değişik bir hayat tarzı içinde yaşıyor. Ama siz o hayat tarzına ulaşamamış, onu intikal edemiyorsunuz, idrak edemiyorsunuz. Abdullah'ın şehit olması Cabir'i çok sarstığı için resul Ekrem onu çağırdı. Ona şöyle dedi, Ali İmran'daki ayeti okuyarak, biliyor musun Allah babana ne muamele yaptı? Uhud'dan kalkıp da mevla Kerim'in huzuruna gittikleri zaman, onlar şehadetin kendilerine kazandırdığı bütün hazı duyarak ve doyarak, Allah'ın bizi ihya et, Allah onlardan bir isteğiniz var mı diyordu. Ne istiyorsunuz şehitler benden? Bu çok terindi. Peygamberimin önünde dinin izzeti ve haysiyeti için savaşıp ve sonra kan ve toprak içinde huzuruma gelen şehitler ne istiyorsunuz? Onlar yeniden hayata döndürülmelerini isteyecekler Allah'tan. Allah'ım bizi yeniden iade buyur, ihya et. Şehadetin devkini, lezzetini geride kalanlara anlatalım. ''Anlatalım da ölümden korkmasınlar, kabirden ürkmesinler, ahirete karşı tiksinti duymasınlar, zevkle şevkle gelsinler!'' Allah Celle Celaluhu ''Hayır!'' dedi. Bu duaya, bu isteğe icabet edilmez. Fakat ben sizin bu durumunuzu onlara haber veririm.'' Ayet-i Kerim'e indirdik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ali İmbran'daki ayet-i kerimeyle şehitlerin ölmediklerini, Hüzuri ilahide merzuk bulunduklarını, saadetlerle serfiraz olduklarını anlatıyordu. Cabir de kırık kalbiyle müteselli oldu gitti. Bundan anlaşılıyor ki onlara bakan tarafıyla da şöyle diyor, ağlayıp feryat ediyorsanız boşuna, onlar cennetül firdevste bağ ve bahçesinde altından ırmaklar akan yerlerde gezip tozuyorlar. Haline ağlanacak birisi varsa sizin halinizdir. Sizse halinizi ağlamıyor, onların halini ağlıyorsunuz. Yok, firkatı ağlıyorsanız bugün burada şehit olması, birkaç gün sonra yatakta ölmesi bunun arasında fark yoktur. Kaldı ki kendilerini asis kılan bir ölümlü ölü verdiler onlar. Veya şehit ölü verdiler. Öldü demeyeyim, Kur'an'ın dediği gibi olsun. Şehit ölü verdiler. Dikkat buyurursanız, burada her iki tarafa da tatlı bir iltifat vardır. Bizzat dünyayı kaldıracak, onun yerine ahireti koyacak, insanın arzularını bilecek ve arzularını, isteklerini isaf etme gücüne sahip, kudretine sahip, Allah tarafından böyle bir vaat, böyle bir teklif, böyle bir saadet müjdesi kendilerine gelirse, Allah Celle Celaluhu Muktedir bunları yapar der, müteselli olurlar. Fakat burada ayrı bir şey var. وهم لا يشعرون geçelim. ve نبلوَنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله Bu tabii bir yoldur, hayati bir yoldur. Sizi o müjde onlara da o müjde ama bu iş bitmiş değildir. Gelen her ümmet emsali şeylere maruz kalacaktır. Biz sizi de onlar gibi malınızdan, canınızdan, neftinizden, servetü sahmanınızdan, bir şeyler imtihan etmek, bir şeyler almak suretiyle imtihana tabi tutacağız. Siz serpiraz kimselersiniz, beşarete liyakat kazanmış kimselersiniz. Fakat gururunuza, kibre düşmenize, şımarmanıza meydan verilmiyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Sizi de biz kasem olsun ki, Korkutmakla imtihana tabi tutacağız. Sizi korkutacak, endişenizi sartacak, mukaddes vazifenizi size terk ettirecek çapta, bazı korkular karşınıza, bazı fobiler karşınıza çıkacak. Bunu yapacağız imtihan için. Evet, size müjdeler olsun, siz sabrediyorsunuz. Müjdeler olsun ama, fakat bakın zincirde neler var. Velcu'i açlıkla da sizi imtihan edeceğiz. Ve nıkısım min el ve ve malınızı noksanlaştırmak nefislerinizde noksanlık yaratmak bir kısmınızı öldürmek çocuklarınızı öldürmek suretiyle semerelerini yok etmek suretiyle itraf etmek suretiyle sizi imtihana tabi tutacağız ve arkasından geliyor ve beşir-i Habib-i edibim, sen sabredenleri müjdele beşaret Görülüyor ki ayeti kerimede müjdenin, beşaretin yanında, saadet, selamet getirici, musibetin yanında, ahiret saadetinin teminatı, garantisi olan gelen belaların yanı başında, Müminin omuzlarına onun başına gelecek bu tabii yolda gelecek imtihanlar, musibetler, kulluk mükellefiyetleri yüklenmek suretiyle onu şımarmaktan, gururdan kurtarmaktadır. En kritik anda dahi kendisine teselli verildiği noktada dahi kendisine ulvi vazifeleri hatırlatılmakta, Allah tarafından gelen gelecek şeylere tembih yapılmakta dikkati çekilmektedir. Bu işin bir yönüdür. Bir de bu noktada günahtan bizar olan insanların durumu vardır. Nice kimseler vardır ki günahlarını hatırladıkları zaman dağidar olurlar. O günahın hatırlanmış olması gece onların uykusunu kaçırır. Öylesine Allah'a kurbiyet kazanmış mukarrebin vardır ki bir gün günahlarını hatırlamaları, yemekten içmekten iştahlarını kaçırır. Hayatın en zevkli, en âli şeylerini onlara acı, zehir haline getirir. İşte bu insanlar, fırsatları değerlendirirler. Yer yer ellerini açar, sinelerini Allah'a tevcih eder, bütün duygularıyla mevla Mütalin huzuruna gelir, günahlarının affedilmesini isterler. Allah da Celle Celaluhu, kendisine yapılan bütün dualara icabet edeceğini söz verir. Herhalde günahtan tedirgin olmuş, günahtan rahatsız olmuş, cürümden bizar bu kimselerin duaların Allah Celle Celaluhu icabet edecektir. Mesela sırasıyla sureleri takip ettiğimiz için üçüncü sureden veya dördüncü sureden bir misal artıdayım veya üçüncü surenin sonu. Rabbena firlana zunubana wa kaffir anna sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar. Rabbena wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuqsinna yawm al-qiyamah. Innaka la tukhliful Bu mu'minin cürümlerinden, günahlarından sıkılarak, isyanlarından bizar olarak Allah'ın huzuruna gelip feryadının ifadesidir. Allah'ım günahlarımızı yarlığa Allah'ın huzuruna gelmemizi engel olan şeyleri sil, süpür temizleyi ver bizleri. Günahlarımıza kefaret yaratı ver Allahım. Günahım nasıl silinecekse beni o yola iti ver ve tabii göster. Wa tevafven al ve ebrarla sana karşı iyilikten ayrılmayan iyiliği şiar edinmiş kurb huzuruna gelmek için çırpınan kimseler arasında ben haş ve neşleyle onların arasına sokuver. Ebrar, Allah'a ulaşmak için tepeye tırmanan kimselerdir. Mukarrebin de tepede durup her şeyi ayağının altında gibi seyreden kimselerdir. Yani Nebi şayet mukarrebin ise ki mukarrebindir, Nebinin ashabı ebrardır. Nebi'nin ulaştığı ufka ulaşmak için çırpınıp durmaktadırlar. Bu iki sınıf birbirinden ayrılır. Bunlardan birisi muhlas, diğeri muhlistir. Biri ihlaslıdır. Öbürü ise doğrudan doğruya ihlasa erdirilmiş, ihlası derinlemesine ruhunda duymaktadır. Bunlardan birisinin yaptığı sevap gibi şeyler vardır. Ama derecesi yüksek olan o biri için yani mukarrebin için onlar günahlar sırasındadır. Onun için burada da biz, وَكَفِّرْ عَلْنَا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَلْ اَبْرَارٍ Bizi ebrarla kılıver, günahın hasıl ettiği hacaletten, mukarrebin safa arasında yeri alma, bu o anda bizim durumumuz için himmet-i âli tutsak dahi bizim için adeta muhal gibi bir şeydir. Mukarrebin arasına girmek. O kadar engel ve manaya ayaşıp mukarrebin arasına girmek bizim için adeta muhal bir şeydir. Onun için vesevaf benâme âl-ibrâr diyoruz. Allah Teala ve Teccadüs Hazretleri teşdir sadedinde arz ettiğim bu ayeti kerimede müminin istediğini icabet buyurup bizleri ebrar gürhu arasında haşr ve neşr eylesin inşallahü küla. Rabbena ve atina ma vaadtenâ Allah'ım bize vaat ettiğin şeyi veriver. Sana Allah'ım diyoruz. Sen Allah'ım deme demede vaat ettiğin şey şudur. Diyorsun ki kul bana Allah'ım derse ben ona lebeyk kulun derim. Derim evvela bunu istiyoruz. Şumuldür bu. Rabbena ve atina ma vaadhtana. Madaki şumuldan bunu alın. İşte şurada Allah'ım demeyle işe başlayın ve sonra uzaklara doğru gidin. İlk defa ben seni istiyorum Allah'ım. Harun Reşid'in huzurunda, Veziri Cafer'in hiçbir şey istemeyip sadece onu istemesi gibi ben sadece seni istiyorum. O ülufe dağıtırken tebasına, râiyetine Ali'ye bin altın veriyor, Veli'ye üç bin altın veriyor. Sadık, veziri ve aynı zamanda damadı Cafer'i çağırıyor. Sen ne istiyorsun diyor, on bin altın versem istemem diyor, servetimin yarısını versem istemem diyor. Servetimin dörtte üçünü versem istemem, bütün servetimi versem istemem, ne istersin? Herkes hülüfesini almış giderken, bu adamın isteksizliği karşısında durumuna hamakat nazarıyla bakan müstehzi nazarlar üzerinde, ne istersin? Şevket mağab, kabul buyurursanız, ben sadece seni isterim, sen benim ol, ne olur bana kızma, ne olur darılma, ne olur teveccüh et, bilirim ki o zaman sana ait her şey benim olur. İnsan sadece Allah'ı istiyor en başta. Rabbena ve atina Allah'ım bana kutsi hadisinde dedin ki kulum bana Allah diye teveccüh ederse lebeyk Rabbi derim. Ne emrediyorsun kulum söyleyse affedeyim. edeyim. İşte bundan başka da ya Rabbi ben bundan senin vaadini yerine getirmeni, tahakkuk ettirmeni bütün günümle günahımda istiyor talep ediyorum. Ben Senden sıhhat istiyorum, afiyet istiyorum, selamet istiyorum. İstenirse bunları vereceğini vaat etmiştim. Ben ebed için yaratıldım. Fani şeyler beni tahmin etmiyor. Bütün dünya benim olsa gamım gitmiyor. Belli ki ben ahiret için, saadeti ebediye için yaratılmışım. Halbuki burada bana verdiğin şeyler Allah ısmarladık demeden çekip gidiyorlar. Belli ki cennet için yaratılmışım. Belli ki cemalini görmek için yaratılmışım. İşte adını anıp, Lebeğini duymadan başla da cennet ve Cemalullah'a kadar bütün vaadlerini istiyorum. Rabbeni ve asina ve atkena alaruzülik. Vela tuksina yom el Kıyamet gününde bizi Rusya, Rusvay ve Hizyan'da bırakma. Sen vaadinde külvetmiyetsin. Sözünden dönmeyensin. Çünkü sözünden dönmek için ya gücünün yetmemesi veya verdiği sözü tahkik ettirir miyim? ettiremez miyim? Neticeyi bilmemesi gerekir. Halbuki sen her şeyi bilen, ilmi muhit Allah'sın Celle Celaluhu. Sen her şeye gücü yeten Allah'sın Celle Celaluhu. Burada kesecek halim yok tabii. Bunlar, dua eden, günahından ürken, Allah'ı isteyen, Allah'ın huzuruna çıkmak için kapının tokmağına dokunan, insanın feryadı, insanın sesi ve soluğudur. Elbette ki böyle bir talebe icabet edilecektir. Fas tejabələm Rabbhum, ani la utsi u amal amel min kum min zekr, ou untha, bazı kum min bazı. Faladına hajeru ve uchrju min diharim ve uzu fi sabilillah ve qatelu ve anhum ve Allahu azîm Onların Rabbisi onlara icabet etti. Dualarını kabul buyurdu. Ve şöyle ferman etti. Ben amel eden kadın olsun erkek olsun, kimsenin yaptığı işi boşa çıkarmam, zayi etmem. Herkesin amelinin karşılığını veririm, kadın olsun erkek olsun. Herkes mükafatını görür. Bu ayetin esbabı nüzulü olarak söylenen bir husus vardır. Kadınlar, Ya Resulallah, Kur'an'da kadınlardan az bahis var dendiğinde, بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْدٍ Sizin bazınız, bazınızdansınız. Kadın erkek esasen Allah karşısında farkı yoktur. Kim salihatı yaparsa cennete gider, kim seyyatı yaparsa baş aşağı cehenneme sukut ediverir. Binaenaleyh kadın erkek, Allah huzurunda müşterektir, müsavidir. Bunlar Allah'ın, kulun duasına icabet ettiğini gösteriyor. Fakat hemen arkadan şunlar geliyor. Sadece böyle bir duaya bel bağlayıp, Allah'ın vaadinde sadık olduğuna bel bağlayıp, hemen her istediğinizi isaf edeceğine bel bağlayıp, amelde tekassül göstermeyeceksiniz. فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ve ozu fi sebebi ve قاتلوا وقتلوا ليكفرن عنهم sizin duanıza icabet edilmiştir. Amelinizin zayi olmaya çağı sözü verilmiştir. Kalbinizdeki üstün zannınıza kadar Allah'a karşı her şey yerine getirilecektir. Bir kerenin içiniz dolmuştur. Bir sevgi zuhur etmiştir. Allah'a karşı bir aşk, bir coşkunluk, bir vecd meydana gelmiştir. Karşınıza konan ameli yapmaya müheyya hale gelmişsiniz. Onun için hemen arkadan yapıştırıyor. Onlar ki Allah yolunda hicret ettiler ve sonra kendi yurt ve yuvalarından Allah için, Allah'ın dini için çıkarıldılar. Allah yolunda, benim yolumda Allah diyor eziyete maruz kaldılar, belalara maruz kaldılar. Yine Allah'ın adının yücelmesi, yükselmesi için kendi ufuklarında Allah yolunda mukatele ettiler ve sonra da öldürüldüler. Ben onların seyahatlarına günahlarına keffaret yaratır ve sonra onları altından akan cennetlere sokuveririm demek suretiyle. Sana beşaret verdiği, duana icabet ettiği anda dahi senin mükellefiyetlerini, yapmakla mükellef olduğun, mesul olduğun vazifeleri sana hatırlatıyor, tembih yapıyor. Ama öyle zayıf bir anını yakalıyor ki sen el açıp dua ediyorsun. O senin duana icabet ediyor. Kalbinde bir inşirah hatır ediyor ve sonra münşeri bu kalbine kendi nurlu emirlerini veriyor, yükleyi veriyor. Kul bunları zevkle, şevkle yapıyor. Cenabı Hak bu seyir, bu sibak içinde ferman-ı dinlemeye ve içinde inşirah hasıl etmeye bizleri muvaffak eylesin. Emri süpharisine inkiyada bizleri muvaffak eylesin inşallahü teala. Burada Hazreti Adem'le alakalı bir hikayeti kerimenin tasavvuru da vardı planımda. Hazreti Adem'in esasen esas yurdundan ya delillere cüda düştüğünü, münkesir kalbiyle Allah'a teveccüh ettiğini ve Cenab-ı hakkın Hazreti Adem'in girdiği bu tabii fıtri yolda dönmesi Allah'ın hikmetine muvafık gelmeyecek bir yolda gideceği, gitmeye mecbur olduğu bu yolda kendisine nasıl yol gösterdiğini, nasıl realist emirlerle, tam akli mantısı kıstaslarla, kanunlarla Hazreti Adem'i tembih ettiğini, o yola sevk ettiğini, Bakara suresindeki bir kısım ayetlerle, Araf suresindeki bir kısım ayetlerle tasavvur etmiştim. Fakat vaktin müsaadesizliği şunu bir türlü ayarlayamadım, ayar edemedim. Belki burada boş yapıyorum, fazla şeyler karıştırıyorum ar araya, ayet kerimeleri onlara takdime vakit kalmıyor benim gevezeliğimden. Bunu da arz etmiş, etmemiş oldum. Allah beni affeylesin. Kur'an-ı Muciz Beyan'ın envarıyla kalplerimizi tenbir buyursun inşallahü teala. Bu mevzunun da son bir hususunu orada minberde arz etmek suretiyle bitirip Kur'an'ın insan hissiyatı, ruh haleti, nefsi açısından insanı yumuşatması İnsan hissiyatı seyrinde hareket etmesi, insan hissiyatından istifade ederek daima onun için menfezler açması, kapılar açması, rüşte ve hidayete erdirmesi hususunu arz etmeye çalışmış oldum. İllahi tealal Fatih